Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz inşallah konumuz ölüme berza alim olacak. İnsanlar genelde hepimiz boş araşması severiz. Boş yerle araşması severiz. Bize lazım olmayan konulara dalırız. Halbuki her insanın en öncelikli meselesi ölüm olması gerekiyor. <gülüyor> Çünkü her insan ölümü tadacak mı tamamlar. Ve ömreden sonraki berzi hayatı var. Yani kabir hayatı var. Peki orada insan ne yapacak acaba? <gülüyor> Genelde bu konulardan Gafiliz muhtemelen efendim. Gelin gafiliz bunlardan, bunlardan bunlardan. Şimdi ölüm nedir? Ve sonra bu halime geçeceğiz, biraz halime geçeceğiz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennevmi ehül mevd buyuruyor. Uyku ölümün kardeşi. Uyku ölümün kardeşi. Demek ki uykuya bakarak ölüm aşkı anlayabiliriz. Tabi tatmayan bilmez bir atasözü var, Arapçada vardır. Bu doğrudur. Ancak kıyasen yani uykuya bakınca ölümü anlayabiliriz ona kıyasen. Yüklülerim muhteremler, bedenin dışının durumu Uyar insanın gözü göremez, kulağı işitmez, dili konuşmaz, <gülüyor> el tutmaz. Ölüm, hiç beden organlar durmasıdır. Bu durum. Yani beden bir felç olmuş oluyor ölümde. Yalnız ölüm anlamak için de insan nedir? Ve ona bakmamız gerekiyor. Ruh, beden. Beden. Beden görünüyor, ruh görünmüyor. Genelde insan deyince aklımıza hemen beden gelir. Bu kişinin bedeni aklımıza gelir. Yani bizce insan deyince beden insan zannederiz. Halbuki gerçek tam tersine muhtemeler. insan aslı ruhtur ruhtur böyle önce ruhlar yaratıldı ruhlar yaratıldı önce ruhlarımız madde ötesi alemden kün emri bir varlık ruhlarımız tabi emri ruh tam bunun sırrı bilinmez bilinmeyecek de yalnız insanın aslı özü insanın kalıtsal kişili ruhtur Beden olmasın, insan yine vardır. Beden ölür, çürür, toprağa dönüşür, beden yine kalır, ruh yine kalır muhtemelenir. Dünyada da acıyı çeken, hüzünlenen, gamlanan, kederlenen, daralan, bunalan ruhtur, beden değildir. Öyle insan vardır ki, maddi açıdan her imkanı vardır. Ama evde canım sıkılır, uyuyamaz. Ev dar gelir, dışarı çıkar, salon'a girer, pencere açar. Ne var? Sıkılır onu böyle, canım sıkılır böyle. Dışarı atar kendisini, ama sıkılır, geçmez geçmedi tükenmedi. Sıkılan ne beden mi sıkılıyor? Ruh sıkılıyor atar. Ruh sıkılıyor böyle. Biz az ruhtur. Rabbin ruhları görüyor internette. Ruhlar aleminde. Yani ruhlarımız melekler gibi maddi ötesi varlık huzurumuz. göze görülmezler. Yani gözlerimiz ancak madde alemi görür. Eğer renk olursa ama. Mevlam ruhları imtihan etti önce. Mevlam buyurdu, "Helestir birab büküm." Ey ruhlar, bensiz Rabbiniz değil miyim? Ben siz Rabbiniz değil miyim? Yaratan ben değil miyim? Kalu, bela. dediler. Dedik elhamdülillah. Bela evet Rabbimiz dedik orada. Bu ne oldu? Ruh aleminde sözlü imtihan oldu. Sözlü imtihan oldu. Ruhlar alemin imtihan daha kolay orada. Ruhlar melek gibi. Yemezler, içmezler, eşlenmezler, Gerçek etkilenmez yer çekiminden. Yani fizik karanlıklarında tabi değil ruhlar muhtemelen. İnsan denen varlık, alemlerin özü. Alemlerin. Onun için nasıl ki meyve en son ağaç meyveyi veriyorsa en son insan yaratıldı. İnsan bizim aynı ilgisayar insanları, her alimde ilgisayar insanlarım vardır. İnsan, dünyanın için yaratılmadı, bitki, bitkiler gibi, hayvanlar gibi. İnsan asıl vatanı, cennet inşallah, tabi biz de cehennemde var ama. İşte Rabbim bizleri, önce dünyaya gönderiyor. Yani cennet süreğine katılmak üzere, Dünya bir sınav salonu dünya. Hayat bu. <gülüyor> Hayat bu. Bir sınav salonu dünya, bizim evren dünyaya gönderiyor. Fakat eğer bizler ruh olarak dünyaya gelecek, hiç şey gitmez ki. Dünyaya nasıl ruh? Doların arasında paranın arasında ruh. Evli konforu ne ruh? Bunun için mevren bizlere bir beden veriyor. Şöyle buyuruyor seninle buyuruyor. Etek kemiğe büründüm, Yunus göründüm diyor. Aşık bunu söylüyor. Etek kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Eğer beden olmasa yollar görünmezler. Birbirini görürler falan görürler. Fakat bu göze görmez ola. Önce insana bir beden lazım bu dünyada bunun gelmesi için. Bunlar ve beraber yaratılır. Yaştaydı ruhlarım. Her ruh dünyaya gelecek, mutlaka gelecek. Ne zaman gelecek? Hangi ülkede? Hangi kıtada? Ya bun, kim oca ebeveyni? Hep bunlar belli muhteremler. Belirli bunlar. Bir anne baba istemese de o ruh gelecek dünyaya doğacak. Bu sayı ezelle tabi olmuştur. Bu eksilme değişmez bu. Önce Mevlam ana karnında insanın bedenini yapış da başa atılmaya temeli ana karnında. O azamet Mevlam'ın azameti üreme kanunu gereği Allah kodduğu kanunun gereği insan, memeli hayvanlar doğumla dünyaya geliyorlar. Doğum yoluyla. Ana karnında temin atılıyor. İki hücre, herkese düşürürse, birleşiyorlar, dövlenme oluyor ve embriyon deniyor buna ve insanın, bedenin temin atılmış şu ana karnında. Evla böyle yaratıyor bu yaratıyor. Tabii bu hücre, tek hücreyken bölünü iki oluyor. Tekrar bölüm 4, 8, 16, çoğla çoğla bu şekilde. Sonra ne geliyor. İlk önce üç nokta bunu belirir. Üç nokta belirir, kırmızı nokta. Biri kalp, bir beyin, bir akcil olur bunlar. Sadece bunlar gelişme başlarlar. Her bir ruhun yapısı neyse ona göre ona beden hazanır ona göre beden hazırır ana karnında. Yani o ruhun yapısı katılsa kişinin neyse o uygun beden yaratılır. O bedeninin boyu, rengi, kaşığı, gözü, parmak izleri bütün her şeyi buna göre muhteremler. Yani Allah dostları bir insanı eşkaline bakınca o ruhuna orada ulaşıyorlar. Neden gözü esmer, kara, neden beyaz, neden işte efendim mavi, şu bu, Kim bunun boşu muhtemelen. Yani saçlarını serikliği böyle kaşları, kirpikleri, bütün yüzdeki her türlü hareketleri ruhuna uygun olarak yaratılır. Bu ana karındaki cenin, Fetüs bunda tıp dilinde. Bu ana karnındaki dünyadaki yaşam koşullarıyla uyum sağcı duruma gelince diye geliyor. Ve elâbülüye, ثُمَّ سَبِلَى يَسَّرَهُ Allah yoluna kolaştırıyor. Ana karnında iki bütün duruyor yukarıda, başı yukarıda. Hala bilim bunu çözemiyor muhteremler. Tepsilik kebirde, 1000 yıl önce bunu yazmış bu nasıl olduğunu bunların, Bir bugün hâlâ bilim çözemiyor onu böyle. Yani çocuğun başı yukarıdayken ana karnında, doğru zamanda şu hemen kendi döndürüyor. Şurduyum. Onu döndüren güç ne acaba? O eden ne bunlar? Çünkü hemen ters dönüyor, başı aşağı iniyor, Anagen şey yapmazdı. Tabii dünyaya gelen küllük bence bebeklik, küllüğü derken böyle gençli derken böyle aşama aşama ruh aynı ruh ama derler. Yani ruh böyle. Bir genç 20 yaşında olsun, o genç 90 yaşında gelince ruhu hiç değişmez böyle. Ruhla yaşlanamazlar. Aynı ruhtur. Ne fark eder? Genç kişi bir yeni model arabaya biner, devlet yanbaşıları geçer, içteki gibi hareket eder. Hızlı kodur giden şunu yapar. Böylece. Aynı gençe eski bir arabayı ver. Eski bir arabayı ver. Arabaya biner, devre basmıyor, karabüte tıkalı, lastiğe patlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Genç, aynı genç aynı şoför, aynı sürücü ama arab eski olunca harekete kısıt oluyor muhtemelenler. İşte yaş harakı bundan kaynaklarını muhtemelenler. Genç insan beden genç, ruh aynı ruh ama bedenden fadanıyor. Hızlı gidiyor biliyor, koşabiliyor, işini yapabiliyor. Yaşlanınca aynı ruh hatta oturduğu yerde, yattığı yerde Aynı işi yaparım gibi geri kendisine, öyle hayal geri kendisine böyle kalkayım şey yapayım der. Ama kalkarken de bakar ki iş bir kendisinden. Yüz tutmaz, beri tutmaz. Biri, biri kalmamız Şimdi insan neye dünyaya geliyor muhtemelenler? İmtihan'a. Ki Mevla Bülü'lük süresinde, Bismillahirrahmanirrahim. Elleceye khalikal mev'tel hayate, Liye blüvüküm, liye blüvüküm, anlamında. Mevla ölümü hayatı yaratıyor, kim tanışır benle? yüküm, akseni amela, hangi amel david olacak amelin Bir yarışma var dünyada. Yani dünya, insan dünya için yaratılmadı. Yani bunu bilmemiz gerekiyor önce şartlı. Öldüğümüz zaman, kabe gördüğümüz zaman bize ölen sormayacak ne evin yarım diye, eşleştik diye. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin ne? Namaz kıldın boş Uçtultun mu? Bu soru arzında. İşte ölüm nedir muhteremler? Soru bunun tabi ölüm. Sim'e mahdehü fi akubere abes edememde. onu öldürüyor insana böyle. Himzancısın kişi yaratıldı. Kişi sonunda ölüme geliyor. Hayvanlar da ölüyor. onlara canlı. Onlara bir farkı var. Onlar ölümü bilmeden yaşıyor hayvanlar. Hayvan ölceğini bilmiyor ama. Ondaki doğal yaşıyor hayatını. İnsan olduğu Akıllı varlık olduğu için her insan öleceğini biliyor. Yani ölümü bile bile yaşama. Dünya geçici bir hayat. beden çıtır gelecek, evler yıkılacak, varisler olacak, dünya başka gelecekler, insan gidecek mezar şubune girecek muhterimler. Gerçi bu iken her gün bu olay tekranda hala dünyada bir yapıldığı halde yine gafli olmak, ölüm unutmak, artırmak, insanlıkla bağdaş mıdır? Bu dakika ölüme bir hazırlık yapmak gerekiyor. Peygamberlerden Ali Sanat-ı Al-Şeriflerinde innen meselel mümmünü fi dünya kemeseli jenini kibat ümmühi. İnsan dünyada Hatta da mesele mümini geliyor müminlerin mesele örneği ana kardaki Ceni gibi ana kar yavru gibi o bize Karaca baklia dem gibi be en yıcımekane hu Bu bir yavru Cenin Ana karnına çiftten sonra artık kendi birtan sonra oraya tekrar dönmek istemem terimler ana karnı. Fiil zulmâtin selasim. Üç tane zulmatta iki tane azar bir de ana karnı. Üç zulmât içerisinde insanı ana karnında iki büyüdüğüm el toplu... Toklu bizlere gösterilmiş. İnsan ana karnında böyle yaşıyor ana karnında dar yer, sıkıcı yer, öyle bir yer. Fakat öyle olduğu halde, o çocuğa dünyaya gelince, istemiyor dünyaya gelmek ama ana karnında, tırağında. Ben böyle rahatım, alıştırmam bu hayata böyle. Efendim e işte, dünyada bir şey uğramaya, nasıl ya o dünya, oranla karnına onunla kıyaslanmaz bile o kadar büyük. Dağları, tepevi olan, mı kıtarı olan büyük bir alem, dünya alemi. Hatta çocukluğu zaman ağırlar neye ben de ayrıldım diye, vatanımı ayrıldım diye. Vatanlar. Ama dünyaya de ne olur? Tekrar dönmek istemez. İşte mümin de aynı bunun gibi, ölen kimse de ölümden önce korkar. Ölmek istemez. Ölmeyecekler, direnir eline gelse. Ama ölüp de bu alime geçti mi, berzah alemine geçti mi, tekrar düğün dönmek istemez. Kim? Mümin geçiyor orada, müminler. müminler. Demek ki ana karnına oranla dünya kadar genişse, dünya da berzah alemi o kadar geniş muhtemelen. O alem o kadar geniş berzah alemi. Yer, işte hepsi kapsıyor bunu. Bu alemler için. Buna berza alemi hayat deniyor. Aslında kabir alemini. Yani, kabir hayatı. Yalnız her insana kabir nasip olmuyor ama. Bir insan kabire girmesin, yine o hayatta yaşıyor ama. Mesela meclisler var, ateşperestler. Bunlar gömmez önlerini, yüzü kurey yaparlar. Çıplaklara oyalık ölü koyarlar. Al baba yer bunların ölülerini. Yine Budistler, insanl hala bu devam ediyor insan da yakıyorlar ölülerini. Çünkü de garçer atıyorlar böyle. O an cenneteki çok Yine bir insan denizde boğulsa ölse bulunmasa cenan belirli bulunmasa, bal kapını Kişi yansısa kül olsalar dünyada, yine o kişi kabiliyatı yaşayacak orada, o alemde. Dünya nedir? Peygamberimizin Ali Sansevmi ve Kupukları göre burada. Hazreti Müslim Tirmizi İbn-i Macer'de. E dünya sizin mümini ve cennetül kafiri. Dünya müminlerin zindanı, müminlerin müminin zindanı dünya, zindan müminler. Bir ümmümin dünyada ne kadar varlıklı olsa, mülki, makamı, vevki, uç, öde uçakları da olsa, yine ona göre dünya zindan. Neden? Gideceği yere göre. Yani cennetteki makamına göre, cennete göre dünya zindandır. Bir kafir dünyada ne kadar sıkıntı çekse, zahmet çekse bile o dünya cennet aslında. Gideceği yer cehennem olduğu için Ölen kimse, her insan ölmeden önce yerini görür. Ne kadar ölüm ani bile olsa, yani saniyenin binde biri olsa ölüm anı, o an, o kişi çok bir zamandır, uzun zamandır ölüm kişi için. Her insanın son anda ölmeden önce yerini görür. Genelde gözünü şöyle yukarı tavan diker, son anda ben, gözünü şöyle tavan diker genelde. Ona yeri gösterilir. Eğer cennetse cennetin kendi köşkünün sana makamını görür. Tabi hayallere sığmayan, gözleri kamaştıran. Rengi kokusuyla cehennemi görür, buna melek müjde verir. Hey Allahın salih kolu, işte senin yerin burası der. O anda bu yalvarır. Allah emir niye emir niye? Allah emir Ruh bedene sığmaz o anda. Ruh genişler. Genişleyen gazlar gibi ruh bedene sığamaz. Allah yalvarır. Allah beni çabuk al, çabuk al Allah yalvarır. Allah'ım böyle. Yerini gördü ya böyle. Allah korusun eğer dünyada boş yaşamışsa dedikodu, libet, namazsızlık, kumar, içki, kuş ve topun peşinde yani gerçekten acımak gerek muhtemeler. Milyonlarca genç bak milyonlarca genç bir topun peşinde. Ne var topun içinde? Hava var, boş. İçine altın yokun şu an. Hava var, boş. Yere. Günlerce evveliyor. Başka bir delik günlerce evveliyor. Gündemi taşınıyor böyle. Günlerce böyle. Bakıyorum bazen gazete okumaya bakıyorum. Gençler hemen arkadan bakıyorlar. Arkadan. Son sayıdan başlar gaz okumaya yaptı. İnsan bunu için yaratıldığı insan var. Yazık değil mi? Yazık insan var diye. Gol diye bağır. Allah desene sen, Allah desene böyle ya. O oh, top ne olacak bir kareye girse öbür kareye girse ne olacak yani böyle? Ne olacak? Yani böyle? Ne var senin bunda Yani o zavallı gençler hayatının en verimli yeri anında, en verimli zamanını orada geçiyor yani efendim. Marşlarda, sahalarda, kavgalar, dövüşler, birbirine taş atmalar, satışmalar, yaralanmalar, küfürler... Gerçekten Hazret-i En önemli şey Muhterem'in ömür. Boşa geçiyor böyle Kişi öldüğü zaman gözü açık kalın muhteremler. Hazret-i Ebu Seleme Hazretleri Uğur Savaş'tan hemen sonra Mevlâ'ya kavuştu. Peki haber geldi Ebu Seleme hadin nezdinde deyeni Ruh şekil mealede. Derin gittiği zamanlar ruh bedeninden bedenindendi, göz açıktı. Peygamber eliyle onun gözünü kapalı şerobuyordu. Ruh çıkarken göz ona tabi olur. Göz bakar, ruhu görür böyle. Ama söyledi kapayamaz bu Göz açık kalıyor böyle. Bunun için öğren kimsenin gözleri kapatılır çenesi bağlanır çene. Alt çeneden geniş bir şeyle trümbentte baş yukarıdan tepeden bağlanır. Neden? Ölen kimse teremler bir aslanmadan sonra soğur, soğumadan sonra başlıyor katılaşma. Ölüm katılığı, ölüm katılığı katılaşma başlıyor bedende katılaşma başlar böyle. Olumların çene kapanma altı düşecek çeneye kalacak. Alt çeneden bu katılaşma. Üç çeneye başlarken böyle el ayak her tarafı bütün beden katılaşır böylece. Sonra toplum insan göre bu değiştir. Katılaşma tekrar bozulur. Yumuşalama başlar. Ardından da ama çürüme başlar. Çürüme. Çürüme başlar. Yani insan denen varlık, yani yanlıyak yere basmayanlar. Aman toz üzerime değmesin diye böyle, yüzünü sirkeleyenler böyle, durmadan giysin değişenler. Bakın ne oluyor mu beden muhtemelen? O bakılan beden, her gün doktora gider, Efendim işte kontroldan geçer, tahlilleri yaptırır, nasılım ben, iyi miyim, sağlam mıyım ben, var mı rahatsızlığın benim böyle. O kadar itinadar bedeni eder bedenine. Ama ömür yazılmış ki, ömür yazılmış. Bir saniye uzamaz ömür. Yazılmış ömür, yazılmış. İşte insan böyle katlaşım başlıyor ve çürüme dönemi başlıyor. Bunun için acele mezara gömülür. Eğer ölen kimse iyi insansa, hadis-i bu arada, inken salih etten tekbulü, kaddimuni, kaddimuni, Ölen kimse Allah'ın celeşanını salih kulu ise, nedir salih? iyiliği üstün gelen, Allah yolunda, işi dışı güzel. Yani gönlü Mevla yönelmiş, gönlü Allah'a dönmüş, celeşan İhlas ile namazını kılan, arabas takran kişi ise, tekul kadimoni, kadimoni, ne olur ben çabuk götüğün, çabuk götüğün yalvarır. Şöyle yattığı yerde bakar, işi yavaş alıyorlar yakınları. Fren gelecek, şu olacak, bu olacak, işi yavaş alıyorlar. Ama yolcu yerini gördü. Onun kabir cehenneten bahçeye dönüştü. Kalbini de gördü bu kişi. Ne yapar? Yalvarıyor, yalvarıyor bakınız. Kaddimuni. Bir rivayete de şöyle buyuruyor hadişlerde. Aciluni, aciluni. Acı edin böyle. Ne demek ki, ancak herhalde Eyle tezhebune dini. Eğer salatilirse o da şey yalvarır. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni eve götürmeyin beni böyle. Beni götürmeyinler. Ama tabii çürüyecek, kokuşacak bedeni mutlaka kapla görecektiler bu şekilde. Şimdi insan öldüğü anda onun berzi hayatı başlıyor senin. Öldüğü anda. Ert hayatı başka. Ert hayatı o kıyametten ikinci surdan sonra. Kabiden kalkışta bu ahtalin başı öyle. Kişi öldüğü anda ne oluyor şimdi? İnsan ruhtu, insan ruhtu. Ruh ne oldu? Ana karan bir beden sahibi oldu. Şu bakara dünyaya geldi, gençlik yaşadı, şunlara bunu aşama aşama geçti. Mal mülkü oldu, çevresi oldu makamın bekle oldu şu yol derken hep bunlar bir rüya oldu mu dönememde bu büyüarsa maczetleri en nasiniyağın Fi zamanın tebehu insanı uyku de uyu insanlar ölü zaman dönacaklar ölüm hasta uyanış yoktu değil mu de. ölüm vermiş İnsan bazen korkulu rüya görür. Rüyasında. Her gör tabii ya. Kişi korku rüya görür. O bir kendisi kara bir köpü kovar şu olur bu olur. Kişi korkulu rüya görür. Korkar da var. Ya. Hatta bağrı bir rüyasında. Bir uyanır. Bir bakılır. Oh bu der, Sevinir muhtemelen. Der. İşte kişi övdüğü anda... Ne kadar hayatı sıkıntılı olsa, hatta akser cezaevinde yazsa bile kişi yıllarca, yani hayata sıkıntılı geçse bile, öldüğü anda, kendini berzah halini bulduğu anda, uyanacak, oh, şükür, o dünyada bir sıkıntı diyecek. Serecek böylece. Yine insan, bazen insan güzel rüya görür. Hele bazen insanlar yemeğe içkiye düşkündür. Karnı aç yatmışsa rüyasında bize yiyecekler görür bir şey Şunlara Şunları bunları falan görür bunları. Tam yemek yiyecek. Efendim işte servis yapılacak. Toprak kurulacak. Uyanır. Ah. Böyle uyandım da Uyandım da böyle. Demek ki ölüm bu şekilde muhtemelen böyle. Ölüm bu şekilde. Yani dünyası iyi geçmişse diye iyi geçmiş yani maddi açıdan ölünce ah öldüm bu dünya rahatlayacak bir şekilde kalacak. bir insan öldüğü zaman etrafı ne kadar mezarlık kabirleri varsa o toprak Allah'a yalvarıyor. Rabbim onu bana gönderin muhtemelen. Yine etsa ne kadar mevta varsa yatan kabirde imam varsa onlar da Allah'a dua ediyorlar. Allah onu bize komşu gönder diyorlar baktık herhalde. İnsan öyle zamanlar böyle. Peki nedir kabir? Hazreti Tirmizi'de El-kar imruhum min hıniran evradatun min rial cennet. Kabir ya bir cennet çukuru bir cehennem çukuru kabir. Ve bir cennet bahçesi. Başka yok mu? şey var böyle. Yani kabir ya bir cehennem çukuruna olacak ya da bir cennet bahçesi olacak kabir. Cehennet bahçesi olacak. Genişleyecek. Yeşillik, şevklik, nur olacak. Böyle. Yalnız berzah alemdeki kurallar Allah'ın kurallar dünya kurallar benzemiyor muhteremler yani buraya kıyaslamayalım bunu yani kabir genişliyor kabir genişleyecek böyle. 70 lira arşın genişleyecek kabir tabi sual eden sonra kabir genişleyecek kabir cennetin bir bahçe olacak, yeşillik olacak eğer günahkarsa... ...kabir cehennem çıkır olacak. Kabir cehennem çıkır olacak. Şöyle oluyor bazen muhteremler... ...mesela bazen bir mezara... ...çok insan gömülebiliyor. Tabi eski mezarlar artık... ...yıllar, yüzyıllar önceki eski mezarlar... ...islim kaybolmuş... Bizleri taşlar kaybolmuş, her düzelmiş. Bunlara tekrar insan <gülüyor> gömülüyor bunlara böyle. Birerek, bilmerek melek gömülüyor. Şimdi şöyle diyelim, aynı mezara 3-5'lik gömüldü. Bunlara bazı aldan salih kulları, yani ericener bunlar. Bazıları da günahkar insanlar, hele cehennem. Aynı kabirdeler, Peki doğru işini kabir muhteremler, ne olacak kabir şimdi? Bir evrula öne kiri muhteremler, şöyle buyuruyor, eşler diyor, karı koca, yatıyor yatakta, aynı yatak, aynı yorgan altında, annesi baş koymuşlar, yatıyorlar, İkisi de aynı yatakta yatıyorlar. Gire Allah'ın sevgili salih kulağıma biri. Erkek derin örnekmesi mesela da hanım biri. Allah'ın seyir salim kulu biri. imanlı tekva, züht sahibi kendisi. Allah yönelmiş, ibadeti doymuyor. Namazında örtülmesine mesela kadın her şey yapıyor bu şekilde. Öbür de aksine içkili kumarcı namazlı biri böyle. Bunlar yetikletiyorlar. Yatır Şimdi bu kadın Rüyasında iyi rüya görür kadın. Bak salih kadın mı Kadın salya iyi rüya görür kadın rüyasında. Kadın abdesti yatar, amanlıkını yapar, okuyup yatar, bu yeri Allah zik eder güzel rüya görür. Kendini yüksek dağda görür, Mekke'de görür, Kabe'de görür, Medine'de görür, güzel yeşilikler içerisinde kendisine görür. Yani cennet bahçelerini kendisini görür böyle. O kadar güzel rüyalar görür. Evliyaları görür. Huzur bulur. Fehir tat olur bu şekerler böyle. Yanındaki eşi abdestsiz, namazsız, alkolü, kumarbaz, Uyuşsuz kullanı icabında. O da kötü rüya görür aslında. Kötü rüya böyle. Aynı yatak, aynı örtü altında, aynı yastıkta başka yollar, İkisi farklı. Aynı mezar ne olacak bu böyle? Aynı mezara on kişi gömülsün, onu da kiminle o mezar cehennetten başı olacak onun için ama. Ona göre olacak. Kimine cehennet olacak bu şekilde. Yalnız o Berz-i Alemin'in ateşi bir ateşine benzemiyor muhtemelenler. Ateş başka böyle. Yeşilliği buna benzemiyor. Dünya yeşili, inişliği, dünya yeşili çiçekler, e toprak maddeleri aslında toprak maddeleri o Elementler, Elemetler. Böyle bu elemet toprafe Mevlam. Çikleri bitki yaratıyor böyle. Geçici bir zaman işin hayır böyle şey. Solup kulüp gidiyor. Hayalı gitmiş o mevlem. O alem değilse toprafe yaratılmıyor. Madde ötesi alem. Böyle yaratıyor bunları. Onlar ne soluyor ne eski, ne ölüyor muhtemelen. Ateşi de başka. Ateş deyince mutlaka odun kül yaması şart değil Yine aynı örnek verelim. Karı eşte örnek verelim. Eşlerin biri hasta. Yani ağır bir grip yakalarmış. Ateşi var. Ateş yükseliyor ki 40'ye geçmiş böyle. Yanıyor böyle. Yani ateşten yanıyor. Eşleri de üzüyor. Bir şey muhtemelen böyle. Hayret altında, biri de yanıyorum, yanıyorum der böyle, ateşi yanıyorum böyle der böyle. Öbür de üşüyor, yöğün ortaya <gülüyor> Demek ki o alem, berzi hayatı, ne bir alem muhtemelen der. Peki, bunlarla görülmez mi bunlara? Görülmez ki muhtemelen Nasıl görülsün ki? Mesela rüya görüntü sanır, gördüğü rüya biliniyor mu? Bilmiyor değil mi? Bilim Muhterem'de. Kişi uykusu karşısına uyanır mesela, şöyle oğluna bakar, kızına bakar, mesela, eşine bakar, uyuyor. Olmuşum, uyuyor galilece. Ama kimin ne rüya görüyor anda, bunu bilemiyor Muhterem'de. Bunun gibi mesutdaki mevtanın da ne yaptığı bu gözle görünmeyi bilmiyor Muhterem'de. Biz bilemiyoruz da bunları, bilen biliyor çeşitli kubur derler ki evliya bakar ilk ev basaman budur onlar bunu görülen batırlarmış ölen kimse gelenlere tanırım bir metrafını. sadıç deri aham bir haber ediyor bu her şey meyit'e, meyit meyyite ölen kimse yarifü men yavsilihü onu kimler yıkıyorlar onlar hepsini bilir biliyor kimler yıkıyor? Tabii ki muslu döküyor, kim o oluyor, kimi yıkıyor. İşte kuruyorlar, kefene sarıyorlar. Hepsi olduğu gibi görüyor. Hatta bizden daha iyi görüyor muhteremler. Ruh olduğu için ruh görüyor bunu Melekler gibi görüyor yani böyle. Ruha bir duvarda engel olmuyor. Yani ölen kimse evinde yatarken Bilhassa muhteremler, günümüzde acı bir gerçek var. Hastanede ölen yakınlarını eve getirmiyorlar. Efendim işte kalsın hastanede. Muhteremler, ben çok acıyım çok, çok acıyım, çok acıyım Ölen kişi ölmedi ki, ruh bedenle ilgisini kesti. Aynı ruh, her şeyi görüyor. Her şey birim mutremler. Zavallı o kimse, yıllarca çalışmış, çablamış bir ev yapmış, eşya edilmiş, yaşamı dayanmış böylece. Ama sonunda bunu eve getirmiyorlar bile. Ama benim bir hastanede kalsın, mutlaka kalsın o da, gelsin, hazır olsun böyle. Mutremler, öyley ki evde yatmalı gece. Evliyatmalı muhteremler, çoğu kürüne bakmalı şeyi görmüyor. Hepsini görüyor Evli yatan bir mevta, ölen kimse, yalnız odasını değil böyle, bir odaları da görüyor. Ona doğru engel olmuyor muhteremler. Ona doğru engel olmuyor. Bütün o gelenleri, torunların çoğuşunu görüyor, konuştuğu hepsini duyuyor, hiçbir muhteremler. Men yansilü, yıkamaya gidince kimi yıkıyorlar. Ve men yahmilü kimi yüktürüyor mezarın tabutunu taşıyorlar. Ve müdür fi kabriye. Ve kimin duruyor kabrine? Hepsi onu görüyor muhtemelen. Belen kısımda yani. bizden de daha iyi görüyor. Üstelik bizim görmediklerimizi o görüyor. Yani millet hepsini görüyor bunların. Mezara giderken tabutta Taşlayanları görüyor muhtemelenme. Cemaatini görüyor. Tabi musalla'ya konuyor. E, namazını kılan kimse ise e, camiye alışık insan ise o camide onda zevk oluyor muhtemelenme. Musalla sanat taşlığında böyle. Yani namaz kılmayan da sonunda buraya getiriliyor. Zorla getiriliyor böyle. Dök yükü bitiriyorlar mühsallar. Bir de mühsallar dikkat çekmiştir belki de. Tabutta işaret olur Erkek kadın mı diye böyle. Erkek işte havlu konur. Yine yani abdestle yüzünü kurulstığı için ya bu erin namazdı. Abdestleri bu. Anlamına geliyor. Havlu konuyor. Kadınsa baş örtüsü. Yani kadının simgesi baş örtüsünü. Yani baş örtüsü bu şey. Açık gelmeye gerek Bir kimse mezara girse, yakın dolaşsa bunu buna görürler mi? Hade, uzun hadir-i özeteyim. özetleyeyim. Bir kimse sevdiği tanıdığı birinin mezarına girse, anlama bolsa tabi daha sevap muhteremler, silrayım daha sevap verecek. Genelde muhteremler kabir ziyareti çok ihmal ediliyor, çok. Bayramdan bayram hatıra geliyor, bayramdan bayram hatıra geliyor, bayramdan bayrama böyle. Bayra. Acele pahalı yüküldür. Hatta yanında kız da gidiyor, görüyor musun Yani başa açık. Başa açık. Hangi iman bunu kaldırır muhtemelen Allah aşkına? mezara geliyor, mezara. Herkesin uğraşacağı bir yer. Mezar ziyatine geliyor, yakına geliyor. Bak genç kız başı açık, yazın kollar kısa, bir mezara ziyarete geliyor. Ne kadar Allah korusun. Bile. Orada uyumuyorsan ne olur halı böyle şey. Şimdi i̇şte bir insan abisi buyuruyor, gezirru hamimi fiustur ma ve Bir kimse tanıdığı birini, arkadaşını, akrabası ziyatine gelse. Önce de ona tam selam verir. Ve yakudu indi yani oturur Resulullah ve ise bihi. Ölen kimse onun semni olup iadebi muhtaremler. Yaraki kimse diyarım ölen kimse. Aleyhisselamun aleyh. bir insansa yani oturması işte biraz. Ve ise bihi. Buna ünsiyet oluyor onlar böyle. Onun yani yakını diye böylece bir rahmetle tarafta. Demek ki kabir ziyareti önemli bir mesele. Birazsa cuma günleri en makbul cuma günleri. Cuma cuma günleri en makbule böyle. Onu ruhlar cihazı bekliyor olan Şimdi bir mezara kabir sana bir ziyaretçi geldi mi? Hemen burada bakıyorlar acaba kime geliyor bu? Bakıyorlar ki Firna gidiyor, firna firna gidiyor. Bazı ruhlar çok garip kalıyor müsteramlar. Nasıl hastanede oluyor hastanada oluyor bu? E, hastanın çok ziyaret oluyor hastanede. Yandaki yatan zavallı kimse aramıyor böyle. Gurbete garip gibi böyle. Aynen öyle müsteramlar. Mutlaka ziyaret lazım müsterem. En vahim Cuma günüdür. O gün önceden ziyaret beklerler müsterem. Hatta Cuma günü, Cuma saatinde azapta olan azabı bile kalkıyor onda böyle. Bu Cuma saatinde azabı kalkıyor. Cuma olmasa Cuma bir gün evvel, bir gün olabiliyor. Yani Perşembe Cuma olabiliyor. En makbulü Cuma günü ziyaret muhterim der. Demek ki bir insan gittiği zamanla ziyaretine hele candan yakını ise, annesi, babası işte amca, dayı, teyze, hal gibi böyle kardeşleri gibi böyle bir derece ise o kişi çok ama çok sevgili çok sınıf O kadar sevgili ki onun gelmesinden, o kadar sevgili ki ondan Hemen gitmeme gerekiyor. Yanında oturmalı, durmalı yanı yani bir parça. Bir okumalı, bir okumalı. Yanında bir okumalı, onu dua etmeli. Okumasa bile yanında durmalı yanında muhtemelen. Nasıl durmalı ama? Ama bir gözünü kapayıp, onu düşünme gerekiyor böyle. Düşünürse, o zaman gölden gönlüye bir bağlantı kurulur muhtemelenim. Gönülden gönlüye bir bağlantı kurulur böyle. Eğer bir insanın gönlü temizse, gönlü temizse, o anda aklına bir şey getirilmezse, işte tam böyle aklına, gönlünü mevcutayı verirse, oradan bir bağlantı kurar muhtemelenim böyle. Gönlü bağlantısı, kendisi görmez ama gönül dili konuşur onu Konuşur. Bu bana çok memnun muhterem yapar. Demek ki o selamına alıyor. Bize bu böyle şey. Bedir savaşı sona erince, Bedir. İlk İslam'da Meydan Muharebesi. İslam'da Bedir Muharebesi. Bedir gazileri, en üstün gaziler 15 şehit verdi. En o şehitler. Herhalde Bedir'de ve yardım ettiği Müslümanlara sayısal az çok olduğu halde her açıdan Müslüman savaşı kazandılar olan muhtemelenler. sonunda Telegal Aleyhisselam Hazretleri müşriklerin öldürdüğü yere dolaştı. Müşriklerin böyle. Telegal Aleyhisselam Hazretleri geriye bakıyor bir çukur. Tabii müşrik olsa ölünce dışa atılıyor bedeni üç ve atılıyor bunlar. Bizim tabahtı da. Ve yan sonra kim atıyor burada? Şu burada Ebu Cehil. Şu udbe, şeybe şu bu. Peygamber'in gerilim edemezlerinin başlarına şöyle buyurdu. Ya filan, ya filan ismiyle Ey Ebu, Ey, Ebu Cehil Fe'el vece ettim ağabey adın Rabbiküm Hakk'a dedi ki, Rabbinin vaat ettiğini hak olarak burada, gördün mü, buldun mu burada? Sondan böylece. Seçti. Ey Ebu Cehil, Beyut Bey Şeybe, Rabbinin vaad ettiğini, kabri azabını, cehennem çukurunu, hak olarak gördünüz mü? Bu hak olarak anladın mı şu anda? Hasemer orada. Hasemer, Savunucu hemen çıkardı ortaya. Bir de ki yarısıyla Allah ölü bunlar, ölü bunlar. Onlar sensiz duyuyorlar mı? Yalvar Ömer'e. Ya Ömer, ya Ömer. onları beni senin daha duyuyorlar. Tamam. Da Pegan görüyor. Ne konuşmaları Onlar beni senin daha duyuyor bu defa. Ne yazık ki umutlarımdır, boşa geçenler, boşa geçenler. Bir gün hazda abla Bil Ömer hanımları, hadisleri bu da tabanede. Hazrı abla Bil Ömer, Hasemi oğlu Abdullah yani böyle. Bu genç sahabelerden, fakat sahabelerin fuqahalarından dört Ömer vardır, meşhur dört Ömerin biri bu. Dört Abdullah vardır. ve Abdullah'ın birisi bu. Bu bir gece Mekke'den Medine'ye gelirken, biri savaş yapıcıların yanına geçerken, devet tek başına gece gelirken, bakıyor mezarın birinden biri çıkıyor, çukur danıyor, çünkü böyle. Evet, ateş yanıyor böyle alebelle. Bugün de ateşten zincir çıkıyor. Bunu yalvarıyor. Ye ya Abdullah eskini. Ne oluyor bana su ver, su ver ey Abdullah. Bana su ver. Hemen arkadan biri çıkıyor. Elinde ateşli bir kamşı. Buna su mı bu kafir buydu. O çıkan melekmiş. Buna o ateşten kamşı bir kamşı vuruyor. Tekrar bu yerin altına batırıyor bunu bu şekilde. Hazreti Abdullah bin Mehmet Fethi Neb-i ve haber Kar-ı Ebu Cehil. Diyor ki, ben de bu olayı görünce diyor, açısa görünce diyor, rüya görünce, Medine'ye geldim, Müsri anlıyor. Surat acele acele Medine'ye geldim. Hemen tabi teygamberine gidiyor haber veriyor. Mülaseh-i Zalik Ebu Cehil. Yüklüydüm. O Allah düşme, Ebu Ciro. Kimse görmedi, kimse azabı ve damlamlar. Azabı var böyle. Kabrinde kabir azabı. Tamam. Kabir ateş böyle. Ateş böyle yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. boynunda da ateşten zincir. O dışarı çıkma uğraşıyor. Tabi ona bir ahbi izin veriliyor. Tam dışarı çıkınca tekrar melek bir kamçı vuruyor, demir. Ateşten vuruyor, yerine, yerine batırıyor, bu devam ediyor bu şekiller böylece. Yani zavallı o dünyaya geldi, Mekke mükerremede olduğu halde, Peygamberimize iyi, iyi tanıdığı halde, imanı nasibi olmadı muhtemelen. Yani sahibi olma imkanı varken onu kaçırdı ve din düşmanlığı yaptı, Peygamber düşmanlığı yaptı, azabı devam ediyor. Yine sahabeden birisi adı ı şerif de özetiyorum Yine sahabeden birisi gece Medine'ye gelirken uykusu basmış seyre vaktinde ondan yine bir çadır oluyor yanlarında. Deriden bir seyre çadır. Hemen çadırını böyle çabuk kuruyor için yatıyor böyle. Orası mezarmış arası. Ama iz yok tabi, taşma bir şey mi meydana bu şekilde? Bakıyor mesela ki kişi erkekmiş, tabayk tesri okuyor, müslüm okuyor mu tabi Onu okuyor bu şekilde, bu dinliyor onu böyle. Korkmuyor, korkmuyor tabi öyle. Korkmuyor tabi öyle. Tabi sahibi anlar tabi öyle. sahibi anlar. Sabahtan egerse geliyor. Hatta Hatem Ağa, ha, Fakat Aleyhisselatü ve Vesselam, hiyen maniyatı, hiyen mücciyeti. Yazda bir kabri. Dedi ki, Ya Allah ben dün akşamı gelirken dedi, filan yerde, mezar olduğunu bilmeden, o çadırımı kurdum, oraya yattım. o zaman mezarmış. İçindeki yerdeki şahıs, ölen kimse, tebari ki elimizde şehre başladı, ama böyle tane tane böyle, tane tane böyle ahenti böyle, uyumlu anlamıyla böyle camda işlemi tane tane okuyor, uzun bir zaman sürüyor. Hatta Hatemaha diyor Peygamberimizde ta bitirdi bunu böyle. Mül Aleyhisselam Hazretleri okuduğu üç süresi manadır ve böyle. Yani kişiyi azabı ı kabirden kurur. İşte mutlayanlar kabirden korumak için de Elimizde bir fırsat var, elhamdülillah. Dünyada nedir bu? Her akşam okumun mülk süresini, sonra, tebayk diye başlayan, yükselt okumak Kim bunu okursa her gece yatsızdan sonra, o günüse Allah'ın izniyle, kalp azap olmaz kalbinden muhtemelen böyle. Bir de karar azabına sebep olan, maddi bir şey vardır, idradan sakınmama. İdradan sakınmama muhtemelen. Yani biraz erkekler ayakta işememeli muhtemelenler ay ayakta bitiriyorlar. Tam damla bitmez. İçerisi tekrar damla içine köyüktürün yakında damlayabilir. Apların abduruzi bozulabilir. İdradan sakınmayan da karzabı var. Bir de nem nemmamlık, nem nemmam, laf taşıma. Laf taşıyanlar, bunlara karzabı var. Laf taşıma. Gelir, o zaman böyle, bu sınırlar, laf taşıma şeker birleşecek. Yirmi bazı hafta evlilikten vardır. Sadece binani devadır, vardır. Sadık Tabi veya tebiye tabiinden. Tam kesin bilemiyorum. Muhtemelen vefat etti muhteremler. Vefat etti. Mülama Amininden, Süleyhi Salihinden böyle her açıdan düşerli bir insan kendisi. Böyle. Ölüm erse günü bunun yakın arkadaşları bunun cihazetleri kabrine. Bir tarafa baktılar. Hadis sabit binanın sağ kolu kabin dışında çıkarmış bir komisondan. Kabin dışında sağ kolu böyle. Allah, baklar Allah Allah, bu sağ kolu dışarı çıkarmış dışarıda sağ kolu. Baklar, halbuki niye böyle? Niye yaptı? anlayamadım tabii. Elini işte tekrar sokma uğraştılar mezara ama sokamadılar bir türlü böyle. İşte giri günükmuş. Arkadaşlar dedi, eli kanlı. Eli kanlı. Kan necistir. Elini çekmiyorum, onu çekmiyorum böyle. Bir su bulan bunu, elini yıkayalım. Kendi bu elini çeker. Ederim. Su geç <gülüyor> yıkadılar, elini kendi çektim böyle. Acaba neye, eli kanlı? Etrafa baktılar, ve bir yılan gelmiş bu mezarına, daha girmeden, elini çıkarır mezaradan, yalan boğmuş mu der. Bu Allah dostları böyle muhtemelen Allah olsun bir şey yap böyle. Bir şey Allah dostları Celle Câlu'yu. Şimdi muhterem cemaatimiz Tabii kabir hayatı o da muvakkat geçeceği. Bazen biliyorsunuz ilan yaptı böyle işte o burada, şu da burada fren öldü işte şehirdeki hep bir istatka diyorlar. hep bir istatka gömülecek. Bak ebedi israat diyorlar. Ebedi muhtemelen. Hayır, aşağı Allah korusun. Değil muhtemelen. Değil böyle. Mezar da geçici yeri. Tabi zaman gelecek ikinci sur yüklenince ne olacak? Kabirden dirilip kalkış anı gelecek. İmanın bir şartı budur. Böyle belirden tekrar dirilme. Tekrar dirilme. o zaman her ruh gelecek yine bedene birleşecek midir yani? Yani aleminde ruh bedensizdi. Mücerreddi buna. Mücerret ruhlar bedensiz ruhu aleminde ruhlar. Dünyada gelince bedenle birleşti, bedenle birleşti. Ama beden insan değil midir aslında Şimdi bedenler, geçici bedenler, çürür, yaşlanır, şubu olur. Ruh, kalıcıdır. berz aleminde ruh, ruh haline kalıyor. Tabii beden çürüyor. Mezara yıkılıyor. Ruh haline kalıyor gene şeyler. Ee, i̇nsan ruh haline kalıyor gene berz aleminde. Sonra, iklim öpüleneceği ne olacak muhteremler? Her ruh gelecek, mezarına bedenini bulacağız ona girecek, içine girecek, kalkacak mahşere, bedene girecek. Hayat-ı alemin beden hükrü olacak orada. Öyle olmasa cehennetin kıymeti kalmasın. Cehennemin kıymeti kalmadı. El cennet, ancak bedenliğiyle cehennetten faydalanacak bedeniyle. Ruhsal zevk ayrı. Yani Yemişme var. Yemişme yani var. Kök sarayı var böyle. Yani. Herkes eşi olacak. Yani hayalere sığmayan bir cennet alemi. Oradaki dengemizden çok farklı dünyaya benzemiyor. Mesela ağaçların kökü yukarıda, dıl aşağıda. Neden? Çünkü o ağaçların toprağa gıda ihtiyacı yok. Ağacın kökü yukarıda, dıl aşağıda. Bir ağacına doğru büyük bir ağaçın büyüklüğü bir altı yüz sene koşsa girse, bir ağacını gövdesi bitiremiyor Her dalında çeşitli meyveler var. Cennette artık ölüm yok. Ölümsuz hayat. Yaşlanma yok, hep genç 30 yaşında, aynı yaşta. Hüzün yok, yorulmak yok, dert ve keder yok. Yarınlar yok. Zaman dilim yok cennette. Hep ışık. Kış, yaz yok mu mutlaka. Aynı bir bahar mevsimi. Aynı ılık. Aynı derecede. Üşü yok. Gece yok. Zaman dilim yok. Yarın, hafta, dün yok artık böyle. Çalışmak yok. çabamak yok. Namaz yok. Oruç yok. Hiçbir şey yok böyle cennette. Böyle. Bir Allah'ın zikri var. O ruza zevk böyle. Allah'ın zikte tesbihatı var. Cennette yemek içme, yani bu ocağın kulum yiyin, içiniz, yeni işiniz, yeniyen sindirilir böyle, kilo almak yok. Yemek yemek kilo almak yok böyle iş. Şey. Cennette mide başta da çalışmıyor tabii böyle. Tuvalet yok cennette böyle. Yemek içmek var tuvalet yok böyle. Yenek hemen sindiriliyor, gaz şeklinde, rengiyle gaz şeklinde dışarı çıkıyor böyle. Çıkıyor böyle. Cennette tıraş olmak yok guna keşme yok, büyük bir mesele. Kirli bedende kir yok, çamaşır yıkaması yok, çamaşır değişimi yok. Burnu akmıyor, kulak akmıyor. Balgam yok, tükürük yok o tane böyle şey. Bir dahi yok şurul böyle şey. Hatta eğlenmek var, boşanmak yok mesela. Eğlenmek var. Yani cinsel ilişkiye boşanma yok mesela. O da kirpis çıkmaz böyle. Cennette işte muhteremler insan asıl olduğuna cennettir. Cennettir böyle. Aynı yaşta hastalık hiç yok. Göz ağrısı, dış ağrısı yok. Bir şirketim yok. Orada berbe yok, bakkal yok, devlet yok muhterem. Böyle. Devlet yok, kuruş, canlanma, mahkeme yok. Herkes kardeş ama. Herkes ehliman var. Yemek için var bol bol bol. Bol bol muhterem. Ziyaretler var böyle. Gidince ziyarete gidecek. Mesela bir yakını, babası, annesi, kardeş, yusufüsü, hepimizin ülke ayrı. Hepimiz aynı yaşta. Dede, oğul, hepsi aynı yaşta. Büyünüş alanı geçmişse. Ziyarete şey? birisini. Tabii orada ikram var şimdi. Ama kalkmıyor böyle. Ağaçta uzanıyor, koparıyor böyle, ikram ediyor. Buyur bakalım. Bakacak Allah Allah. Mesela babası, amcası, dayısı, teyzesi, tezebe, be, senin burada daha mı başka be? Daha nur böyle daha ruhsal, fezi ve burası çok da senin burası bu şekilde. Böyle. Meyveye bakacak. O meyvenin tadı daha başka. Rengi başka, kokusu başka meyvenin böyle. Dedim ameline göre vakitler, onunla ilgili. Onunla ilgili olacak böyle. Ya insanın ki ameli güzelse, ibadeti fezi ise, tatlıysa bu kadar nimetli, farklı mühteremler olacak. Böylece. İşte böyle bir cennet varken mühteremler, dini aldanmaya gelme mühteremler. Ölüm bizi beklerken, o kefene sarılmak varken, tabute binmek varken, o mezar şükürle gidip yatmak varken, dini aldanmak, insanın yakışmayan bir korkunç bir gafet Yani sonra bu mühteremler. İnsan nereye karşısa gene yani kaçamıyor hazreti. Böyle bir insan peşine geziyor. İnsan bir yere kovalıyor. Bu işe yani azı cemaatimiz elhamdülillah tövbe kapısı açıktır. Devran tövbe edelim, hep beraber muhteremler. Afresi, hepimiz af vesepleyebileyiz inşallah muhteremler. Ne zaman uyandıkışın gönlümüze gönül mü? Uyandım mı? Gül Mevla'ya döndüm mü? Bir Allah dedim mi? Her şey kolay olacak. يا صلى الله